Economie, ecologie. Als de leeftijden maar. Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak. Bence STK'lardaki şey iyiydi. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'na herkese merhabalar. Bugün programcı olarak yalnızım ama programcı olarak tekim ama yalnız değilim. İki konuğumuz var. Birazdan size tanıştıracağım kendilerini. Pelin Cengiz, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak bugün bana bıraktılar stüdyoyu. Kendileri yıllık izindeler. Ee, biz bugün katılımcılık konusunu konuşacağız. Yerel yönetimlerde yurttaş katılımı neden önemli. Ee, mahalle e, meclisleri kurulmak e, üzere çeşitli ilçelerde İstanbul'a veya yurt, e, Türkiye'de diğer belediyelerde bu konular nedeni önemli. Konuklarımızla konuşacağız hemen tanıştırayım. Kadıköy Kent Konseyi Genel Sekreteri İkbal Polat hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Kadıköy Sahra Cedip Mahallesi Muhtarı Seval Özkara. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi ben geçen haftalarda Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı e, Stratejik Plan Çalışı Tayyarlarına katılma şansı bulmuştum Oradan da bu konularda biraz bahsetmiştik. Belki dinle, dinleyicilerimiz hatırlarlar. Orada İkbal Polat'la e, bir şeyimiz, diyalogumuz oldu. Acaba bunları bir açık radyoda dinleyicilerle buluşturma konusunda kendisinden rica ettim. Çok kırmada teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kadıköy Kent Konseyi'nin genel seküte olarak göreve başlayacaksınız. Nilüfer Belediyesi'nde daha önce çalışıyordunuz. Acaba e, bu mahalle meclisleri ve yurttaş katılımının nereden kaynaklanıyor, nereden temel alıyor ve hangi düşünceyle, hangi saygılarla bunları hı hı. E, Kadıköy Belediyesi'nde uygulamaya başladın diye bir hı hı. soru sorayım mı? oradan devam hı hı. edelim. Ondan önce tabii şeyi açığa koymak lazım. Yurttaşlar artık kendilerine sorulmadan karar alınmasını istemiyorlar. Ee, yaşadıkları yerlerle ilgili yereller, mahalleler, kentler bizlerin yani yurttaşların, hemşerilerin yaşadıkları, var oldukları, doğdukları, büyüdükleri, e, kendi varoluşlarını gerçekleştirdikleri yerler ve bu yerlerle ilgili bir e, kamu yönetimi bahsediyorsak eğer bu kamu yönetiminin onların rızası olmadan, onlara sorulmadan, onlar adına kararlarının alındığı bir yönetim anlayışı artık dünyada da ve Türkiye'de de bitmiş durumda. Buna ilişkin pek çok tepkileri de biz aslında özellikle gezi sürecinde gördük, yaşadık ve bu açıya çıktı. Yani artık bu yönetim anlayışının yurttaşların rızasının alınmadan bir kararın alındığı, bir yönetim anlayışının anlayışının sonu geldi. Bunun sonu geldi. Bu bunun sonu geldi ve bu kamu yönetimi anlayışının çöktüğünü de görüyoruz. Bu artık sorunları yerellerin sorunlarını çözemeyen Ee, bu e, pek çok açıdan yani ekolojik açıdan o e, e, e, ekonomik açıdan toplumsal açıdan çözemediğini de görüyoruz. Hatta sonunu büyütüyor yani çözemezler. E, evet tam evet tersi. tam, tam tersine bir kriz haline getiriyor ve biz bu krizleri de yaşıyoruz ve aslında e, bizim önümüzdeki ekonomik, ekolojik, toplumsal krizlerin e, sebeplerinden bir tanesi de en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu yönetim krizi. Dolayısıyla biz bu yönetim krizini çözmemiz gerekiyor. Bu, yönetim, bu, bu çerçevede de bu yönetim anlayışının değişmesi gerekiyor. Burada da kilit e, ke, kelime, kelime katılım. Çok duyduğumuz, çok kullandığımız bir kelime katılımcılık. <gülüyor> Ama bunun altını nasıl dolduracağız? Genelde yöneticiler halktan yeterli talep olmadığını, katılımcılığın sağlanmasında yurttaşların yeteri kadar işte bunu vergiyle ilişkilendirenler var, siyasete katılımla ilişkilenler var, apolitikle ilişkilendirenler var. Acaba biz gerçekten e, katılımcılığı sevmiyor muyuz? Yani katılmak istemiyor muyuz? Ya da bu e, bir şehir efsanesi mi? Aslında ben e, onu muhtarımla da onu konuşuyorduk. <gülüyor> katılım yorgunluğu da var. Yani bir katılım şeyi var e, süreçleri. E, geçmişten bu yana e, olmayan da bir şey de de değil. Yani baktığımız zaman mevzuat açısından baktığımız zaman o çok kıymetlidir. Belediye kanunun 13. maddesi diye bir madde vardır. Ve 1930 yılından bu yana Türkiye'deki belediye kanununda yurttaşların belediyenin idaresine katılımını belediyeye görev olarak bir hüküm olarak vermiş bir şey mevzuatımız var, bir yasamız var. Peki bu hayata mı geçmemiş herhalde bunca yoksa bu, bu, mekanizmaları hayata, mı kurulmamış? Bu, bunu hayata geçirecek siyasi irade olmamış bir. Birincisi bunu bir siyaset bunun üzerine yükselmemiş böyle bir siyasi irade oluşmamış birincisi ikincisi bu siyasi iradeye hani meyil edenler niyetlenenler de bunu hayata geçirecek mekanizmayı kuramamışlar Şimdi peki katılımcılık biz yani sandık dışında yani oy kullanma dışındaki diğer bütün şeyleri kapsar mı katılımcılık Kesinlikle. mesela yurttaş katılımından ne anlayabiliriz Ee, o, o tabii ki kapsar yani yurttaş katılımı dediğimiz meselede e, bütün bu san sandık demokrasisi dediğimiz e, şeyin dışında bir doğrudan demokrasinin e, süreçlerinin inşa edilmesi gerekiyor. Bu nedenle mahalle çok önemli. Çünkü e, mahalle e, ka, ka, şeye baktığımız zaman, o yönetim birimleri içerisinde baktığımız zaman bizim için daha küçük bir ölçek. E, bir, daha temas edebildiğimiz, daha dokunabildiğimiz bir ölçek. E, dolayısıyla da mahalle çok önemli. E, ama şöyle bir sıkıntı var. E, mahalle ölçeğinde yerel yönetim birimi yok. Yani, yani. mahalle yani ölçeğinde... Merkezi idareye bağlı aslında muhtarlarımız var. Muhtarlarımız da arada bir pozisyonda. Türkiye'nin bu, bu coğrafyanın bulduğu bir çözüm muhtarlar. Özgün bir çözüm. Özgün bir çözüm. Ama seç, şeydir, okulda bize şey diye öğretirler. Seçilene kadar yerel seçildikten sonra merkezi idareye bağlıdır diye. Dolayısıyla mahalle ölçeği bizim katılım mekanizmasını kurmamız açısından küçük olması nedeniyle daha erişilebilir olması, ulaşılabilir olması nedeniyle e, anlamlı bir, bir ölçek. E, bu ölçek e, üzerinden bir mekanizma oluşturmak gerekiyor. E, bu kapsamda da mahalle meclisleri önem arz ediyor. Peki e, siz bundan e, önceden Nilfay Belediyesi'nde denediniz diye biliyorum. Evet. Orayı anlatır mısınız? Nasıl kuruldu, nasıl işledi, nasıl sorunlar veya avantajlar çıkardı önümüze hani manasında. Yani pek çok ilde aslında bu deneyimler var şu an yaşanıyor. Çanakkale'de de mahalle meclisleri çalışması yürütülüyor. Eskişehir Tepebaşı'nda e, mahalle meclisleri çalışması var. Ve yine Bursa'nın ünifar bu işte e, bu, bu anlamda daha kurumsallaşmış, daha oturtmuş bir yapısını diyebiliriz. E, mahalle komiteleri var. E, Silivri Belediyesi'nin mahalle konseyleri var gibi. E, aslında Türkiye'de Ve belli e, kentlerde, belli belediyelerde ve kent konseylerinde bu tür arayışlar söz konusu ve bunu e, e, şey, e, el yordamıyla ya, yapmaya çalışılıyor. E, Nilüfer örneği daha tabii daha oturmuş bir yapı ve orada e, mahalle komiteleri, kent konseyi ve belediye arasında kurulmuş bir e, ilişki. A var ve komitelerde Alınan 2009'dan bu yana Uygulanan bir süreç Mahalle komitelerinde alınan Kararlar kent konseyi aracılığıyla Belediyeye iletiliyor ve belediyede ilgili müdürlüklerinde bu Taleplerin karşılanması sağlanılıyor ya da ilgili müdürlükler belediyedeki herhangi bir proje geliştirildiğinde bu stratejik planla ilgili olabilir ya da imar planı ile ilgili olabilir ya da herhangi bir yatırım planı olabilir. Bu önce mahalle komitesinde onaya gidiyor. Mahallenin rızası alındıktan sonra uygulamaya geçiyor. Böyle bir sistem işliyor. Benzer şekilde Çanakkale'de de bildiğim 25 mahallede mahalle meclisleriyle bu sistemi E, çana, kent konseyiyle e, üzerinden işletiyorlar. Peki var. bu mevzuatın neresinde? Yani e, belediyenin kendi insetifiyle olan bir şey mi yoksa belediyelerin zor yapmak zorunda olduğu bir şey değil herhalde değil mi bu? Aslında belediye kanununda buna ilişkin maddeler var. Bizim de yasal dayanak olarak aldığımız maddeler bunlar. İşte bahsettiğim 13. madde bu maddelerden bir tanesi. Ama diğer çok önemli. 41. madde, 76. madde yani kent konseyleriyle ilgili ya da stratejik planın yapım sürecinde halkın katılımı ile ilgili maddeler de bizim için yasal dayanaklar. Ama bunun dışında çok önemli bir madde var. Muhtarımız ona daha detaylı girecektir. Eminim. Evet, Bununla, i̇kinci bölümde detaylı bunları konuşacağız. O da dokuzuncu madde. Ee, mahalle yönetimi diye bir e, madde var. 5393 sayılı belediye ka kanununda bulunan. E, bu madde 2005'te e, gelen bir madde. E, bu maddeyle belediyeli muhtar arasında bir ilişki de tanzim edilmiş durumda ve e, muhtarlarımıza e, klasik görevlerinin dışında işte o ikametgah nüfus cüzdanı ya da işte e, ta takibin yapılması gibi yani merkez hükümeti yerelde takibinin yapılmasının dışında e, bir belediye hizmetleriyle ilgili de görev verilmiş durumda e, Muhtarlarımıza mahallenin sorunları ile ilgili mahalledeki e, gönüllülerle birlikte bir araya gelip o sorunların çözümü konusunda ilgili kamu kurumları ya da belediye ile işbirliği yapma konusunda bir görev veriliyor. E, dolayısıyla bu dokuzuncu madde e, yeni bir madde Türkiye açısından bizim açımızdan da çok kıymetli bir madde çünkü bu katılım ve yerel demokrasi pratiğini e, bize de yasal dayanak olacak maddelerden bir tanesi. E, tabii bu maddenin genişle, gelişmesi gerekiyor. Çünkü e, orada işletilmesi ve kullanılması gerekiyor. Bunu belirterek hem da hem işlet yani bütün muhtarlarımızın bu maddeyi istinaden bu maddeyi işletmesi gerekiyor. E, onun dışında da e, maddede bulunan mahalle meclisi kısmının e, tanımlanması hmm. gerekiyor orası muğlak e... Peki, sizin bir yönergeniz var galiba bu konuda ve Kadıköy'de bir çalışmalar yürütülüyor evet. e, neler yapıyorsunuz? nasıl anlatıyorsunuz veya gelen tepkiler nasıl <gülüyor> e, toplum ve yurttaşlardan gelen yani buna uygulanmasında e, neler öngörüyorsunuz Kadıköy Kent Konseyi olarak bu çalışmalara başladık. Kadıköy'de mahalle meclislerinin kurulmasına yönelik bir çalışmayı başlatmış durumdayız. Buradaki sorularımız, kilis sorularımız var. Mahalle meclisinin amacı ne olacak? İşlevi ne olacak? Nasıl bir oluşum içerisinde olacak? Üyeleri kim olacak ve bu üyelerin belirlenmesinde nasıl, hangi yöntemle belirlenecek gibi sorularımız var. Biz de istiyoruz ki Kadıköy Kent Konseyi olarak bu soruları Kadıköy'deki ilgili tüm taraf ve e, kesimlerle bir arada tartışarak cevabı bulalım ve bu cevapları herkesin cevapları var ve bu cevapları da ortaklaştıralım. Bir askeri müşterekte buluşarak bir hukuku oluşturalım. E, mahalle meclislerimize yönelik e, hep birlikte e, askeri müşterekte buluştuğumuz bir hukuk oluşturalım istiyoruz. E, bu nedenle geçen hafta muhtarlarımızla bir toplantı yaptık. E, evvelki gün sivil toplum kuruluşları e, meslek odaları, sendikalar e, dayanışma ve forumlardan gelen e, arkadaşlarımızla Bir toplantı yaptık Bu ben dikkatimi çektim stratejik Hı -hı. plan çalıştaylarında eğer Gezi Parkı'ndan sonra bir kurulan e, Her iki yakında kurulan e, Forumlar, dayanışma örgütleri veya Dayanışma e, inisiyatifleri de Bu süreçte etkin olarak e, En azından stratejik plan Yurttaş katılımlarında etkin Hı -hı. olarak Görev alıyorlar Hı -hı. diye düşünüyorum Kadıköy Belediyesi bu anlamıyla çok iyi bir uygulama yaptı bu dönem içerisinde. Biliyorsunuz yine 2005'te gelen bir yasayla 50 bin nüfusun üzerindeki belediyelerde stratejik plan yapma zorunluluğu getirildi. Bu dönem ikinci kez belediyeler stratejik planlarını yaptılar ve bu stratejik plan yapma zorunluluğu getirilirken halkla birlikte sivil toplum kuruluşları ve halkla birlikte bu stratejik planı yapma zorunluluğu getirildi ama çoğu belediye bunu uygulayamıyor uygulamıyor uygulayamıyor Belli nedenleri var ee, ama Kadıköy Belediyesi bu dönem gerçek anlamda e, bu süreci, stratejik planı yapma sürecini 41. maddeye uygun olarak e, yurttaşlarına açtı. Çalıştaylar düzenledi, sektör toplantıları yaptı, hmm. odak toplantıları yaptı, çeşitli kadınlarla, gençlerle bir araya gelen toplantı süreçleri e, de, tasarladı. Ve bu süreçlerin sonunda da bir e, ortak toplantı yaptı sizin de bulunduğunuz toplantıda. E, böylelikle hem amacı planın hem vizyonu hem hedefleri hem stratejileri hem de, projeler proje, hem de projelerin de projelerin önceliklendirilmesi yani hangisinin öncelikli hangisinin daha sonra yapılması gerektiği çünkü 2015-2019 arasında bir plan bu onun da kademelenmesini aslında Kadıköy Lülerle birlikte yapmış oldu bu bir örnek iyi bir çalışmadır bütün belediyecilik tarihi açısından da yerel yönetimler açısından da bir kazanım Ve biz yurttaşlar ve sivil toplum açısından da e, bir kazanımdır. E, orada da ilk iki madde çok kıymetliydi e, hatırlarsanız. Evet birinci <gülüyor> <civarı> madde <gülüyor> mahalle, meclisleri. e, mahalle meclislerinin kurulması. kurulması. Mahalle bir... meclisiyle yönetim, yönetim hatta. İkincisi de birlikte yaşama Yaşam kültürünü oluşturması. oluşturması. E, kısa bir ara verelim ondan sonra e, yerel yönetimlerde katılımcılık ve mahalle meclislerini konuklarımızla konuşmaya devam edelim. Ik weet Bozula'dan dinledik, bir sana bir de bana. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomik Ökolojik Programı'nda e, yerel yönetimlerde yurttaş katılımını konuşuyoruz. Kadıköy e, kent Konseyi Genel sekreteri İkbal Polat ve Sahray, Kadıköy Sahrayı Cedid Muhtarı Seval Özkan e, Hanım'la beraberiz bugün. E, Seval Hanım sizin muhtarlık e, hikayenizle başlamak istiyorum. Nasıl seçildiniz, nasıl bu göreve talip oldunuz ve sonra neler yapacaksınız bunu konuşalım, yani neler yaptınız? Evet. Ben aslında bankacıyım. Bankacılık geçmişim var. Ancak sosyal yönüm çok ağır basıyor. Sosyal projelerde gönüllü olarak sürekli çalışıyordum. Bankacılık döneminde de zaman buldukça aktif olarak ya da Maddi olarak desteklerle. Dolayısıyla o projeler bir dönem, e, iş aradığım bir dönemde e, seçimlere denk geldi. Ve bu sosyal projelerde bu kadar aktifsin, zamanını harcıyorsun, e, niye bu işi mahallemiz için yapmıyorsun diye mahalle sakinlerinden gelen bir talep oldu. Yani muhterli düşünmüyordum ben. Kendi özel bir işimiz var, onunla ilgileniyordum. E, dolayısıyla onların teşviğiyle tamam olur, neden olmasın diye başladık. Ve insanların talepleri doğrultusunda da devam ediyoruz çalışmalara. 2011 yılında seçildiniz. 2011 yılında ara seçimle geldim. Hı. Ve e, yaklaşık 50 bine yakın bir nüfus var. Sahra-i Cedid Mahallesi büyük bir mahalle. E, ve kolları sıvadık. Benim seçim vaadi olarak söylediğim bir şey vardı. Bu mahalleyi birlikte yöneteceğiz. E, tek başıma yapmayacağım. Evet. E, ve anons ettiğim şey sokak temsilcileri Ee, ...seçilecek, mahalle meclisi oluşturulacak ve birlikte yöneteceğiz. Ee, dolayısıyla ilk seçilir seçilmez de e, madem ki ben bir vaatte bulundum... ...bunu gerçekleştirmem gerekir diye başladım. Ee, kolları sıvadık. Ee, nasıl yapabilirim? İşte 50 bine yakın nüfus var. 60 tane sokak caddeden oluşan büyük bir yer. Ee, dedim ki bunları böleyim, sokakları ayırayım yakın yerleri, bölgeleri, toplantılar düzenliyim. Çünkü insanlarda öncelikle bir bilinci de oluşturmak gerekiyor. Katılımcı diyorsunuz ama nasıl katılacak, ne yapacak, nereye gidecek? Ee, dolayısıyla e, sokak toplantılarıyla başladık. Bunları da uzakta olmasın dedik. Bölg mahallemiz okullarında yaptık. Sağ olsunlar ben buradan herkese hani, teşekkür ediyorum. Mahalle okullarının açılmasında, toplantıların organize edilmesinde her yerden destek aldım. Dolayısıyla okullarda mahalle sakinlerini bir araya getirip, Projeyi anlatıp birlikte gideceğiz, birlikte yöneteceğiz. Sorunlarımız ortak, aynı bölgede, aynı coğrafyada yaşıyoruz. Ee, taleplerimizi, sorunlarımızı döküp çözüm üreteceğiz. Ortak çözümlerimizi de ilgili kurumlara götüreceğiz ve peşinde duracağız. Takip edeceğiz bunları, sonuç elde etmeye çalışacağız diye anlattım. ve Bu toplantılar sonucunda yaklaşık altı tane toplantı oldu ve bir sene gibi bir süreç oldu. Onun sonucunda baharlı meclisimiz oluştu. 22 Nisan 2012'de açtım. 23 Nisan'a denk getirmek Hı. için ilk meclis ve ilk mahalle meclisi. İl meclisi. <gülüyor> <Çok önemli. gülüyor> evet. Sonuçta demokrasi dizim. yani e, demokrasi çok önemli. Ve halk kendini yönetir denmiş. İlk cumhuriyetimizin kuruluşunda da Atatürk'ün söylediği. Halk kendi kendini yönetir. Nasıl yönetir? Halka söz verirseniz kendi kendini yönetir. Dolayısıyla muhtarlığı da bu açıdan önemsiyorum. Muhtarlar sadece beyaz bir kağıda ismini yazıp kendini tanıtarak... E, sandıktan çıkan kişiler Arkasında herhangi bir güç Bir parti bir yok Tabi destekleyebilir ancak kişisel olarak Çabasıyla çıkıyor Dolayısıyla tam demokrasi dediğiniz nokta Ve ikinci önemli nokta da Vatandaş olarak ben vatandaş seval olarak Seçtiğim kişilerden Kime ulaşabiliyorum Bir tek muhtara ulaşabilirim en Seçtiğiniz en yakın kişi O ve ulaşılabilir Dolayısıyla e, muhtarlık üzerinden böyle bir mahalle meclisinde insanlarda bilinç oluşturup işte 22'sinde de bunu açmak 22 Nisan'da önemli bir konu. Peki Sahra Celes'in e, temel sorunları nedir? İlk üç sorunu saysak ve mahalle meclislerinde kurduğunuz e, yapıyla, ile bu sorunlara nasıl cevaplıyorsunuz? Trafik. Trafik. <gülüyor> en, büyük, <gülüyor> en önemli problemimiz. Otopark. Otopark. Ee, ve asayişle ilgili problemleri sayabilirim şu anda. Peki nasıl çözümler çıkıyor ya da neler vurgulanıyor yurttaşlar tarafından bu konularda? Şöyle bunları masaya yatırdık. Mesela meclis açıldıktan sonra komisyonlar kurduk. En aktif komisyonumuz bu dönemde trafik komisyonu oldu. Çünkü bir numaralı problemimiz o. Dolayısıyla büyük bir Sahra-i Haritası üzerinde... ...tek yönlerimiz, çift yönlerimiz... ...park alanlarımız, giriş çıkışlarımız... ...çünkü E5, E6... E, an, e, ...tam, E5 tam kesişimi... Evet. ...ve ikinci köprüden gelen de... ...yolun birleşimi... ...çoğu dağılım bizim mahallemiz üzerinden oluyor... ...yani komşu mahallelerin trafiği de bizden geçiyor... ...dolayısıyla burada bir takım... ...düzenlemeler yapabildik... ...tabii bütün e, trafiği... ...kendi başımıza organize etmemiz mümkün değil ama... ...ufak dokunuşlar... İşte sağa dönüş yok diyelim ki caddeden... ...sağa dönüşe bir... E, ...sokak bularak oranın açılmasını sağlamamız Atatürk Caddesi... ...meşhur bizim Atatürk Caddemizin trafiğinde ciddi bir rahatlama sağladı. Ee, tabii e, farklı park yasağıyla ilgili, park yasağı konması ya da kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarda buna etki yaptı. Küçük dokunuşlar bazen ciddi anlamda insanlardan çünkü geri dönüşleri aldığınızda... ...evet şöyle şöyle oldu ve problemimiz çözüldü, daha rahat ulaşıyoruz... Deniliyor. Yani sonra orada yaşayanlar birebir yaşıyor ve küçük çözümlerle. Evet. Peki siz hangi boşluğu dolduruyorsunuz? Hani o, o tabelayı koymak veya o trafik şeyini yapmak kimlerin görevi ki siz o boşluğa giriyorsunuz? Aslında şöyle tabii çok çakışıyoruz. Yani ilçe belediyesiyle de ortak çalıştığımız noktalar var ama trafikte daha çok büyükşehir belediyesiyle çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla tabii Bölgeden direkt bunları sorunları dinleyip bölgede çözüm üretmek çok önemli. Çünkü ben orada 30 senedir yaşıyorum ve sürekli o yoldan, o sokaktan, caddeden geçiyorum. Hatta diyorum ki bazen muhtar olarak ben dahi bilemem. O sokaktaki bir sokak mi? temsilcim daha iyi bilir diyorum. Dolayısıyla ondan aldığım bilgi çok önemli. Yani Aslında burada mahalle meclisinde yani temel konuya geri dönersek karşılıklı iki taraflı iyi bir... ...iletişim kurulduğunda olumlu sonuç var. Çünkü hizmet veren kurumlar... büyük şehir olsun ya da işte İSKİ, Ayadaş gibi diğer her türlü belediyeler olsun... ...iyi hizmet verip karşılığını almak istiyor. Vatandaş da kendi probleminin çözülmesini istiyor. istiyor. O zaman vatandaşa sorup onun istediğini vermek... ...hani pasta isteyene pasta, ekmek isteyene ekmek vermek formülü gibi bir şey bu... Dolayısıyla iki tarafı da memnun eden çözümlere ulaşılacaktır. Bizim karşılaştığımız problem daha çok yeni olduğu için 2012'de bu çalışmalara başladığımız için. Tabii pek alışık değildi kurumlar. Böyle bir mahalle meclisinden geçmiş bir talep geliyor. Hmm. Hani nedir bu nereden çıktı? Kimdir çıktın? nedir kimdir? <gülüyor> kimdir, kimdir? <onlar gülüyor> şeklindeydi. Şimdi tabii belediyenin Kadıköy Belediyesi'nde böyle bir çalışmaların başlayıp yani mahalle meclislerine önderlik ediyor olması ve onları daha prosedüre sokuyor olması büyük bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Ve kurumlar karşısında bir, sizin gibi muhatap ve mahalle meclisleri gibi bir e, katılımcı güç buluyor. O zaman belki daha e, bu konuların problemleri çözme konusunda biraz daha sıkıştırıyor olabilirsiniz onlar herhalde. Tabii zaten muhtar açısından baktığımızda en önemli nokta, Şimdi ben elli bin nüfuslu mahalleyi nasıl yönetirim ve muhtar seval olarak taleplerimi ilettiğimde... tabii ki muhtar olmanın yani tırnak içinde bir ayrıcalığı ya da seçilmişliğin verdiği bir avantajı var talep ettiğinizde. Ancak sonuç alamıyorsunuz. Ama arkamda benim 100 kişilik bir mahalle meclisim var. 10 kişilik trafik komisyonum var. Ben trafik komisyonumla birlikte... Gidip e, insanlara derdimizi anlattığım zaman ben şunu yaşıyorum şu sokaktayım buradayım dediği zaman sonuç alıyorsunuz benim için çok büyük bir güç mahalle meclisi yani orada bilgi de oluşturuyor ve problemin kesinlikle. kaynağına e, ulaşıyorsunuz kesinlikle peki e, vaatlerinizi gerçekleştirdiğinizi görüyoruz bundan sonraki e, önümüzdeki birkaç yıl içinde ya, birka bir sonraki seçime kadar yapmak istedikleriniz neler duyurmak istedikleriniz neler? Güzel yaptığımız projeler var. Hakikaten sosyal anlamda da sosyal projelerimiz çok e, etkin oldu. Özellikle bu mahalle meclisiyle engelliler için yaptığımız, kadınlar için mahallede yaptığımız eğitimler var, seminerler var. Camimizde yaptığımız deprem eğitimleri var. Kadınların işte aile içi ilişkilerin, kadın şiddetle ilgili yaptığımız projeler var. E, bisiklet değişimi, oyuncak değişimi gibi. Ben bütün bu projelerin daha da geliştirilmesini ve evet, sosyal işler trafik komisyonu yanında diğer komisyonlarımızın da daha aktif olarak çalışmasını e, hedefliyorum. Özellikle e, gençler, çocuklar ve kadınlar, maalesef dezavantajlı dediğimiz gruplar her yerde e, bunun cezasını çeken kişiler. E, onlara yönelik projelerin onların talepleri doğrultusunda şekillenmesi, e, parklarımızın, yeşil alanlarımızın sahiplenilip ...daha iyi organize edilmesi yönünde projelerimiz var. Bunları inşallah gerçekleştirmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Peki dinleyicilerimiz bunlara, anlattıklarınıza ulaşmak isterlerse nereye gitmeliler? Hangi adrese bakabilirler? Bizim mahallemizin bir sitesi var. Twitter, Facebook'tan da e, takip edebilirler. Ancak sahraycedidmahallesi.com e, bu adresten de ulaşabilirler. Muhtar Seval Özkan, sahraycedid diye e, her kanaldan bana ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoji Programı'nın bir haftasının daha sonuna geldik. Yurttaş katılımını konuştuk genel yönetimlerde. Mahalle meclislerini konuştuk. Kimlerle konuştuk? Sahra Cedit Muhtarı, Sayın Seval Özkan ve Kadıköy Konseyi Genel Sekreteri İkbal Polat'la birlikteydik. Haftaya yeni konuk ve konularla görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>